yıllarca üzerimden nemalandı kardeşlerim. Şu an Katar'da olan Ebahmet, yani Abdurrahman kardeşi İstanbul'ların hepsi tanır. Sefaköy'de otururdu. Bir adamdan Arap vakıflarının başında olan bir adamdan çıktı geldi. Adam bana şu soruları sordu. Benim Ankara'da Kitap ve Sünneti İhya diye bir kitabevim var. Benim mesleğim demir İşten sakal yüzünden atılınca boşta kaldım. Biraz çalışmayacağım dedim. Çünkü yıllardır çalışmıştım. Kazınatımdan dururken o günlerde Ebu Said bana Ankara'da bir yayın evi açmayı düşündüğünü ve bir yer bulursa oraya açacağını söyledi. Tabi alim davetçiyim.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 Bütün tazminatını verdim. Hanımın bütün bileziklerini verdim. Arkadaşların bilezikleri, martları falan borçlar alarak hava parasını verdik. Nasıl verdik? Ben bu dükkanı Ebu Said diye ya tuttum. Ben kitapçılıktan anlayan bir insan değilim. O da hemen parasını o akşam çıkaracak, ben arkadaşlara vereceğim. Ya hizmet olacak Allah'a. Ara tara Ebu Sait'e ulaşamaz. Ortada kaldım kardeşler. Üç çocuk var. Yıllarca Ebu Sait'in yüzünden yokluk çektim. Yıllarca o insanlardan aldığım paranın borçlarını ödemeye çalıştım. Yükün altında ezildikçe ezildim. Kılı kıpırdamadı bu alçağın.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 isim ve sıfattan kelimeler sorduğumuzda ki biz sadece teyit için yoksa ondan bilgisinden istifade etmek için değil. Davul bile Ebu Sa'id'ten daha fazla ses getirir. Ebu Said tevhitte çakmıştır. Biz tevhitte onu üstad görüyorduk. Neden çıkardınız bu kelimeyi? Nerede? Böyle isim sıfat mı var? Allah'ın izniği. Ben ilk defa duyuyorum. Hadi bunun Arapçasını bir okuyun bakayım.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 Sol taraftaki evin odaya girdiğimizde o lokanta camları gibi açık ve evindeki girişi vardı. Güya kadınlar arkadan girecek. Öbür tarafta ders dinleyecek. Buzlu camda. Erkekler bu yandaydı. Hep tabi evi bitirene kadar. Evi bitirince kamp yeri, map yeri ne yapmadı? Olmadı. Ebu malikanesi oldu. Evet kardeşlerim.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 Aç köpek kendini ne yapar? Sağa sola vurur, köpleri eşindirir ve birilerinden aldığı emirle bu Said dernek çalışmalarına girmiştir. Tanıdığı veyahut her ilde tanıdığı 3-5 kişiye hemen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 Denizli'de oy veren kafirdir. İşte bugünkü hükümet başbakanı işte ona kafirdir demiştir. Bunu Hüseyin Tülek Ebu Said'e söylemiştir. Bir oda değil. Antep'te Ubeydullah Aslan da Çubuk'taki cinliye tekfircidir demiştir. Ama o cinli ne yapmıştır? İkisinden de lanetleşmiş. Geçmişiyle yüzleşmekten korkmuş. Ve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 birikimini o hatt işte ki bende korkunç bir arşiv vardır. Arkadaşlar nefsi bilir. Kimseden de esirgemem. Onlardan aldığı pasajları mukaddimesine, cenaze, namaza, terke eklemiş ve birçok meseleye de karıştırabilmek için Hanefi mezebinin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 Ebu Said'in yüzüne de hocam hocam dediler. Arkadaşlar Ebu Said iflas etti. Ahlaksızlığı kokuları her yerden geliyor. Hiçbir zaman vefa diye bir olay yoktur. Hiçbir zaman aynı ilişkisi yoktur. Bakın bir örnek vereyim. Oğullarından birisi bedelli askerliğe gitti.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 bana kendisi vermemiştir. Tek tek isimlerini verir. Arkadaşlardan ben parasını istediğimde kendisine bir sayete verdiklerini ya bu adamın her zaman böyle isimleri çıkıyor. Ne kadar mahluk. Kendisinden parayı istediğimde aldım mı aldım ama elini cebine atıp vermemiştir. Veteriner bir arkadaşı evlendirdiğim gün kendisine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 Derin dondurucusunun içinde belki altı yedi tane koyun kuzu vardır. Müstirlikten hat safadadır, ama misafirine ikrama geldiğinde olabildiğine cimridir. Ama adamına olabildiğine gömertdir. Nem alacağını, nem almayacağını yüzüne bile bakmaz. Ancak sen gideceksin, getireceksin yiyeceksin.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 Ebu Said etmediği laneti, etmediği bedduayı bırakmamıştır. Ama bizim Mubeydullah hala Ebu Sa'idler. Birçok ayrıntı var, girmeyeceğim kardeşler. Ama Ebu Said dediğiniz insan güvenilir, emin, ilim alınacak insan değildir kardeşler. Kendisi cidden ahlaksız,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 Beraber değil. Hepsi bir çıkar üzerine bir araya gelen insanlardır. Evet, bu sayit dinden, insanlıktan, ahlaktan yoksun, zavallıdır. Artıklarla geçinir ve siz sanın Müslümanların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 Ve ona söz sahibi vermişimdir. Neden? Ahlak öğrensin, edep öğrensin diye. Peki, bu Ubeydullah Aslan beni bir kere davet etmiş midir? Hayır. Edemez. Çünkü benim davetim Allah'a, onların daveti ise sadece nefislerini şımartmayadır. Benim davetim her zaman netice verir. Fakat, fakat,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 20 sene bu davaya hizmet edeceğim. Birisi çıkacak daha dün şıracı. Ve bu Sait sen burada hata ediyorsun, sen ahlaksızsın diyecek. He. Kim takar seni der. Yani sen daha karşısına çıkmadan çıkacakmış gibi önünü keser kardeşler. Ve asla ona suçunu ispat edemezsin. Konuş %100 karşıdaki haksızsa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 Allah sizlere tevbeyi nasip etsin. Doğruyu görmeyi nasip etsin. Öyle mehter marşı gibi veya vay şu davacıymış ya, 20 senelik davetçiye bunlar yapılır mı? Bunlar geçin geçin. Kendinize bile saygı duymuyorsunuz ki senin başkasına duyasınız. Evet. Bu din Ebu Said'den gelmemiştir. Ebu Said'den de bitmez. Allah Resulü'nden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 o çubuk'taki cinli deli raporlu olan var ya okula çocuk gönderilmez bayrağa saygı duyusunda durulmaz duruşunda İşte yemin edilmez falan memur olunmaz gibi birçok şeyler yayıldığında ve bu Said'den Maraş'a gitmiştik oradaki öğretmen arkadaşlar soru sorduğunda bu meselelere bunlar sizin meseleniz değil ki bunlar toplumun meselesi değil geçmiştir Bakın şimdi beraberler. Çubuk'un cinlisi çocuklarını okuluna göndermez. Sorun niye göndermez? Gönderen arkadaşlar var. Çubuk'taki cinni Cuna namazını asla imamların arkasında kılmaz. Sorun niye kılmaz? Geçen gün bir arkadaş geldi KPSS sınavına girecekmiş.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 Birisi bir soru sormuş. Vitir namazı farzdır demiş Muhteziliğe göre. Kayıda getirmiş. Binit üzerinde namazın kılınamayacağını, farz namazların olmayacağını söylemiş. Yani kafasına göre birçok fetbalar. E, bunlar niye? E, Ebu Said gibi birisi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 bütün dünyaya yaydılar. Ha, ben bundan da bir taşlar birkaç kuş vurdum. Aynı İsmail Kılıç'la geçen ay Almanya'da Seminler'e katıldığı bir sayıdı. Seminerin adı ne biliyor musunuz? İki tane konu var. Bir, Müslümanların Kur'an'dan uzaklaşma sebepleri. İki, Müslümanların ahlaktan uzaklaşma sebepleri. Üç, sizsiniz.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 Hoş geçen bir şeyini okudum. Muska takmaya da caiz diyor. Ayşe annemizden rivayet varmış, söz geliyormuş. Zarret halinde muska da takılır diyor. Bak bak. Kendisi muska takıyorsa. Ama diyor muska takmak şirk diyor. Arkasından dönüp durup bir şey yapıyor. Hadi sen de bir kitap yaz ya. Musait. Ozkoçe kitaphanede var? Bak Abdullah Yolduz'un bile bir sürü kitap var hep.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 ğinde Ebu Said'i Zemzem'le yıkayıp ak sütten çıkarmışlar ve beni karaladıkça karalamışlar ve e, Avrupalılardan para aldığımı ve Ebu Said gibi birisinin e, önünü kesme ve selefi daveti bitirmek için işte kampanya başlattığımı söylüyorlar. Ve ben o kadar ahlaksızmışım ki Ankara'daki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 aslında Ebu Said'in bitmiş davasını bir nebze güçlendirdi. Birçok insanın bu konuştukların nefretini celbetti ve o da bunu güzel kullandı. Allah bizlere hayır versin. Ey Allah'ın kulları sizlere nasihatım. Ebu Sayit Müstehar isimli şahsa aldanmayın. Olgun insan güzel söz söyleyen değil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 Hep birlikte dua edelim ve Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olmasını dinleyelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim velhamdülillahi rabbil alemin. Allah hepinize doğruyu, hakikati göstersin. Allah beni de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 Allah onun ve onun gibilerin cennetin kokusunu göstermesin. Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatü.